Namaz kılıyorum elhamdülillah dedi ama psikiyatr tedavisi gören bir evladım var dedi. Onun ben namaz kılarken yaptığı davranışlar sebebiyle bazen rekatları karıştırıyorum. Kaçıncı rekatta olduğumu unutuyorum. Namazda okuduğum sureleri, duaları karıştırıyorum. Buna nasıl bir çözüm bulabilirim ya da ne yapmam gerekir? Yüce Allah. Bu kardeşimizin hastasına ve Ümmet-i Muhammed'in hastalarına şifa ısağlesin. Hastalık da bir imtihan. Hastalık istenmez ama gelmişse de tedavi yöntemlerine başvurulur ve sabredilir. E, hasta yakınları da hasta ile beraber sanki hasta olurlar. Onun için e, kardeşimizi Allah yardım etsin Amin. Allah ecrini bol eylesin ee, namazlarını mutlaka kılacak tabi ee, kılarken rekat sayısını karıştırmışsa veya neyi okuyup neyi okumadığını şaşırmışsa bu kardeşimiz diyelim ki zamm-i sureyi acaba okudum mu okumadın mı diye düşünmüşse zamm-i sureyi okur Rekatlarda ikinci rekaatta mıyım, üçüncü rekaattan mıyım? Üçte miyim, dörtte miyim diye tereddüt ettiği zaman azını esas alır. Bir üstü de olabilir düşüncesiyle her rekatta oturur ve namazın sonunda sehiv secdesi yapar. Evet, örnek. İki mi kıldım, üç mü kıldım? Tereddüt ediyor. İki kıldığını varsayacak oturacak 2. rekattan sonra oturmak var vacip sonra ayağa kalkacak 3. rekattan sonra otursun mu? otursun niye? çünkü 3 kılmışsa 3 kılmış olabilir bu kıldığı o zaman 4. rekattır 4. rekattan sonra oturmak da zorunludur onun için bir altını esas almış ona göre 3. rekattan sonra oturacak son rekatta olmuş olabilir Hı -hı. varsın olsun Et-tahiyyat okuduktan sonra tekrar ayağa kalkıyor, bir rekat daha kılıyor, oturuyor ve namazın sonunda seyif secesi yaparak namazını tamamlıyor. Bu gibi durumlarda selam verip yeniden başlamayacak. Çünkü selam verip yeniden başlarsa aynı durum tekerrür eder ve bunun önünü Sonu alamaz. Gelmez. Evet. Sonu gelmez. O bakımdan e, dinimiz kolaylık dini. E, Efendimiz bunun kolaylığını bize gösterdi. Bu gibi durumlarda kişi seyif secesi yapmak suretiyle Namazında vuku bulan eksikliği telafi etmiş olur.